وَكُلَّ dalaletin فِى النَّارِ Allahu اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Geçen derste yapmayı düşündüğüm ama yapamadım. E buna rağmen bazı bablarına temas ettiğimiz mevzuyu işlemi düşünüyorum. İnsanoğlu kulluk için yaratılmıştır. Ne kendisini ve ne de bir başkasını rızıklandırma ile mükellef değildir. Allah Vezze Celle Kur'an-ı Kerim'de halaktu'l خَلَقْتُ الْجِنَّ insa illa لِيَعْبُدُونَ ''Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım.'' diyor. Ve devamındaki gelen ayette de ''Mâ uridu minhum mir rızqin ve mâ uridu en yut'imûn innallâhe huvel râzâku zül kuvvetil metin'' Onlardan yani bana kulluk etmeleri için yarattıklarından beni rızıklandırmalarını veya beni doyurmalarını istemiyorum. Zira güç sahibi ve razzak olan Allah Vazze Celle'dir. Buyuruyor. Bu ayeti kerimeler ki üç ayettir peş peşe biz ekseriyetle tevhid derslerinden ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım der bırakırız. Bir yere kadar tabi ki bu ayet delil olarak kullanıldığı yerde geçerlidir. Ama bir noksanlık mevzu bahistir. Çünkü Allah Azze ve Celle bu ayetin hakkında devam ettiği yerde bununla alakalı, devam eden bir mevzu işliyorsa mutlak alakalıdır. Çünkü ma uridu minhum buradaki damir kulluk için yaratılanlara dönüyor. Onlardan beni rızıklandırmalarını istemiyorum. Doyurup biçilmelerini de istemiyorum. Onlardan istediğim tek şey bana kulluk etmeleri. Ve sadece bana kulluk etmeleri. Çünkü güç sahibi olan rızık veren Allahu Teala'dır ve buyuruyor. Eğer bu ayeti kerime başını tek başına işlersek siyakından kopuk işlemiş oluruz. Bazen biz bu derme hataları sibakilem kopuk olarak da kendisinden önceki geçen ayetler kopuk olarak aldığımızda da bu sorunu yaşarız beraberce zikredilmesi neyi gösteriyor? Demek ki insanoğlunu Allah'a kulluktan alıkoyacak olan en önemli mesele rızk endişesidir. İnsanoğlunu Allah'a kulluktan alıkoyacak olan öncelikli tek mesele rızk endişesidir. Tabii ki bu rızk endişesi insana doğrudan doğruya zihnine gelen onu kendiliğinden ifsad eden bir şey değil. Bakın insanoğlu Allah'a rağmen neyden korkutuluyor ise onun arkasında şeytanın insanı kulağına bir üflemesi mevzu bahistir. Yani Allah'a rağmen insanoğlu neyden korkutuluyor ise Mutlak o korkuyu onun kulağına üfleyen şeytandır. Çünkü bu endişesini artıracak sebeplerin hasreten zamanımızda çokça görüldüğü gibi yani geçmişe rağmen şeytanın desisesini işletmede yürütmede çok vesilesi vardır. Hele biz bu ortamda katiyetle bu ayeti kulluğun hangi çeşidine kullanıyorsa kullanalım. Yani ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etmeleri için yaratıyorum yarattım dediğinde e, ekseriyetle tevhid dersi yapan kardeşler illa liya'budun kelimesini illa liyuvahyudun şeklinde yani beni birlemeleri için yarattım diyor ve buna kullanıyorlar. Halbuki bu Ayet-i Kerime'nin yani en son kısmının müteradif, eş anlamlı merhalelerle anlaşıldı. İbn Abbas'ın bizzat kendisinden yine geliyor. Yani birisinde illa anlamında dediği gibi, birisinde de illa liyarifun yani beni bilmeleri için. Birisinde de illa liyatarifun yani beni bilmeleri, beni itiraf etmeleri, ikrar etmeleri evli kırr İbn Abbas'tan gelen başka bir rivayette beni bilmeleri ve birlemeleri için diyor. Bu üçü de bu ayetin anlamı içerisindedir ama kullanıldığı yerine göre ekseriyetle tevhidle kullanılınca tevhidi, bazdaki kulluk anlamında kullanılınca livahidun şeklinde anlaşılır. Yani beni bilinmeleri için yarattım diyor. Arkasından Allah'ın razaklı nözu olunca, çünkü onu isim ve sıfatlarıyla tanıma zorunda olan bizler, ister istemez e, ayeti siyahıyla alakalandırarak, ki alakalandırma zorundayız, Ondan sonra bu ayeti yeterince anlayabilmemiz ancak mümkün oluyor. Neden? Bu ayetin de tevhidi bazda beni birlemeleri için yani bilmeleri, beni razak olarak bilmeleri, birlemeleri, birlemeleri, birlemeleri razaklığında beni birlemeleri. Çünkü ya ey ey insanlar, ızkuru ne'matallahı aleyküm Ey insanlar ki hitap gördüğünüz gibi umuma dönük. Yani inananlara doğrudan doğruya bir hitap değil. Allah'ın üzerinizdeki nimetini idrak edin. Yani düşünün, takdir edin, şükredin. Hal min halikin gaybillah yerzukukum min Sizi Allah'tan gayrı yerden ve gökten rızıklandıran bir yaratıcı mı var? Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetlerini düşünün. O kadar nankör olmayın. Hel min halikin gayrullahi yirzuhukun minnesemai vel ardi Allah, Allah. sizi Allah'tan gayrı Yerden ve gökten rızıklandıran bir yaratıcı mı var? La ilaha illallah. Yani Allah'tan başka bizi rızıklandıran birisi yok. Nasıl ki la ilaha illallah, Allah'tan başka bir ilah yok. İbadet edilecek bir ibadet yok diyorsa Allah'tan başka da bizi rızıklandıran yok. Bu da gösteriyor ki. Allah'ın razaklığını biz hem onu bilmeden hem de onu birlemede muhatabı olduğumuz bir esastır. Bazı bu demli isim ve sıfatları çokça çok görürsünüz. Yani Allah'tan başka ilah yoktur'un yerine Allah'tan başka razzak yoktur. Allah'tan başka kaybi bilen yoktur. Allah'tan başka güvenilecek kimse yoktur. Allah'tan başka yardım, yardım istenilecek kimse yoktur. Allah'tan başka korkulacak kimse yoktur diyor. <gülüyor> La ilahe illa ene fettekû Benden başka korkacağınız bir ilah yok diyor. Bu da gösteriyor ki Allah'ın razaklığı, bizzat, Onun isim ve sıfatlarından birisi ve bizim iman bazındaki kulluğumuzu eyleme dönüştürmede etrafıyla çok alakalı olan naslardan bir tanesidir. Şimdi neden ee, bu mevzuyu işlemeyi düşündüm? Bazen geçmişte bu gibi meseleleri tek başına doğrudan doğruya alakalı olduğu meselelerle ele alıyoruz. Etrafındaki alakadar olduğu, irtibatlı olduğu şeyler pek düşünülmüyor. Neden? Bakıyorsunuz ki rızk, rızk her şeyde olduğu gibi, yani her şeyin bizzat doğrudan doğruya takdir Allah'ın yazması olduğu gibi ben insanlar, cinleri ve insanlara bana kulluk etmeleri için yarattım derken, hemen bunun yanında onlardan yani kulluk için yarattıklarından iyi bilsinler, ben rızıklandırmalarını, doyurmalarını istemiyorum. Kaldı ki kendilerini de rızıklandıran pisiz. i̇bn Abbas'tan gelen bir nakilde, bu rivayet burada, mevkuf, vena basen kendisinden nakledilmesine rağmen bu rivayet hükmen merfudur zira kendisinden de merfu olarak büyük bir kısmı gelen nakillerden bir tanesidir. Ennallaha mesaha sul va adam Allah Adem'i yarattıktan sonra fıtrat derslerinde hatırlıyorsunuz. Onun dibine sıvazladı. Festa hricenhu kullen nesemetin ve halika ila yevmi Kıyamete kadar Adem'den yaratacağı bütün neslini çıkartıyor. Ve ahıda minhumul <gülüyor> misak bildiğiniz tekrarlar onlardan misak kaldı. Ne üzere aldı? En <gülüyor> Duhu. Ona ibadet etmeleri için ve la bihi şey'an Ona hiçbir şeye ortak koşmamaları için önemli olan dersimizle alakalı bu kısmı ketekaffele lahum bil erzaq yani onların rızıklarını da tekeffül etti diyor. Yani nasıl kulluk için yarattıysa kendisi için ona ibadet etmeleri, onu birleme birlemeler için yarattıysa onların rızkını da tekeffül etmiştir. Yani sorumlusu benim demiştir. Bir bu değil ileride gerçek yerde ve gökte ne varsa hepsinin rızkını o tekeffül etmiştir. Yani Allah'ın üzerinedir. Eğer bu denli bir vekilimiz var ise o zaman bizim bu mevcudaki endişemiz, tereddüdümüz ne anlamı gelir? Bunun razaklığında imani bazda bir tereddüt vardır. Ama ekseriyetle insanlar teleffüz ederken Allah'ın razaklığına inandık derler. İnanma Tevhide birlemeye dönük daha daha rahat gerçekleştirilen bir eylem. Ne yazık ki o eylemi geçerli kılan, ona bir zulmün şirkin bulaştırılmamasıyla ancak mümkündür. Çünkü Allah'ın razak olduğunu bilmen, Allah'a bilme anlamında, ama onun razaklığında birleme tevhidi bazdadır, bir birlemedir. Onun için. İmanı bazda Allah'ı bilme, razak olduğunu bilme ancak onu razak olduğunu birlemekle geçerli kılar. Bunu yapamıyorsak bir sorun vardır. Hem de bu sorun telihidir bazdadır deriz. Bunun içindir içinde Araf suresindeki ayeti biz devamlı kullanırken ellezina amenu ve lem yelbisu imanuhum bizulm İman edip imanlarına zulüm giydirmeyenler, bulaştırmayanlar, yani şirk bulaştırmayanlar ancak ulâikahunun muhtedur. İşte onlar ida idaet üzeredirler diyor. Onlar selamete ermişlerdir diyor. Bu gösteriyor ki rızık tekefül edilmiştir. Sonra Allah فُمَّ اَعَادَهُمْ fi سُلْبِهِ Yani ondan sonra hepsini Adem'in sulbine iade etmiştir diyor. Geri döndürmüştür. Bizimle alakalı olan kısım, yani bu rivayetteki bizimle alakalı olan rızkın insanla yaratılışıyla beraber tekeffül edildiğidir. Az önceki ayet-i kerimede genel anlamda bunun içeriğini yansıtmaktadır. Burada Yine Amr bin Malik'ten gelen bir hadis-i şerifte o da Cevza'dan naklederek diyor ki bu ayet hakkında şöyle diyordu, diyor وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا Ma مَا minhum min rizqin ve ma اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ Gördüğünüz gibi Selef bu ayeti tek başına ben cinleri ve insanları Sadece bana kulluk için yarattım değil bırakmıyor. Çünkü böyle her ne kadar yüzde yirmi isabetli olarak delil şeklinde kullanılması mümkündür ama tevhidi meselelerde bizim ortamımız gibi çokça sorunun bulunduğu ortamda bu devamının sibahkının ihmal edilmesi yanlıştır. O da hemen beraberinde anlam veriyor. Ma uridu minhumir rizqin ma uridu en ut'imun. قال ana erzukuhum. Onları rızıklandıran benim. Ve <gülüyor> ana Onları doyurup yediren, içiren benim. Ve ma halaktum illa Bu kelimeyi en sonuna koyuyor. Ben onları sadece ve sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Bu da neyi gösteriyor? Bizim tevhid derslerinde Allah'ın yaratıcılığını onu zatıyla değil sıfatlarıyla anlamaya çalıştığımız noktada yaratıcılığının hemen akabinde onun razaklığı gündeme gelmelidir. Yani Rabb'ı yaratıcı olarak tanıdık mı hemen onu razak olarak da tanıma zorundayız. Ayet-i Kerime'deki tertibe baktığınızda Ya ey nas, o ubudu rabbakum Rabbinize ey insanlar, Rabbinize kulluk eden kime? Ellezi halakakum vellezine min qavlikum Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize Çünkü Rab'lıktan sonra Hangi Rab'ba ibadet edeceğiz diye düşünürken, Ey insanlar dikkat edin ha Rastgele raplara değil Rab diye kulluk ettiğiniz yaratıcı olmalı sizi ve sizden öncekileri de yaratan. Kur'an'a baktığınız zaman birçok yerde şöyle örnek verir. Sizin yalvarıp yakardıklarınız söyleyin bakın bir sivrisinden kanadını da mı yaratabiliyorlar? Ne yapıyorlar? Yani Rab'ın yaratıcılığı gündeme gelir. Az önceki okuduğum ayet-i kerimede ise hel min hâlikın gayrullâhi yârzukukum minessemâi vel ardîn sizi Allah'tan gayrı yerden ve gökten rızıklandıran bir yaratıcı mı var diyor. Yani o Rab yaratıcı Rab aynı anda o Rab bizi rızıklandıran raptır. Eğer tevhidi anlatırken bu tertip takip edilmezse nasıl olur bazen icabında yine dinden olmasına rağmen Yine tevhidle, isim ve sıfatla alakalı olmasına rağmen ama tahsin tertip sırasıyla en sonlarda yer alması gerekirken tutarız bir istiva hakkında 3-4 ay sohbet yapabiliriz. Ona sonra tutarız, istiva hakkında şöyle ihtilaf edilmiş diyebiliriz. Ama Allah'ın razaklığı onun ruh vericiliği bizi hiç de şaşkınlığa götürecek tek bir meselenin içerdiğini dahi göremeyiz. Ve maalesef istiva hakkında aylarca ders yapmamıza rağmen onun razlaklığı hakkında böyle gelir geçeriz. Ve birçok tevhidi gerçekleştirdiğini düşünen insanın Allah'ın razlaklığında sorunu olduğunu görür. Tabii ki bu sorunların göze çarpması bizim ona dikkatlice bakmamızdan mümkündür. Ne kadar algı, algıladıysak o denli algılıyoruz. Eğer Allah onu ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyorsa arkasından da o onları bana kulluk etmeleri için yarattıklarından beni doyurup ve içirmelerini istemiyorum diyorsa Demek ki insanoğlunun kulluğu edadaki en önemli mani rızk endişesidir. Eğer etrafımıza bir bakacak olursak, insanlığın bu ortamda imanına en büyük arızanın sorunun rızk endişesiyle geldiğini görürüz. Bütün pisliğin, fuhşun, mülkeratın işlenmesinin sebebinden, sebebi olarak başta gördüğümüz risk endişesi vardır. Ve birçok insan bununla dalalete düşüyor ve sapıtıyor. Hatta genel anlamda öyle oluyor ki Müslümanların zafiyetinin de ekonomik bağımsızlık sahibi olmadığından kaynaklandığı düşünülür. Bu ekonomik bağımsızlık değil yani ekonomik kaygı, endişe, zayıflık değil, bizzat risk endişesi şeklinde bunu algılama zorundayız biz. Ebu Derda'dan gelen bir nakilde Allah Resulü diyor ki ben ben cinleri ve insanları bana kulluk etmeleri için yarattım dedikler, dedikten sonra insanlar ve cinler aslında bize haberi ulaşan büyük haberlerdendir. Aklını veya ve ya Abu Duğayr. <gülüyor> ve rızık Onu ben yaratıyorum. Başkasına ibadet ediyor. Onu ben rızıklandırıyorum ve başkasına şükrediyor. Diyor. Buna baktığımızda yaşantımızda hiçbir kimsenin ne yaratmada Allah'tan gayrına bir nispet olduğunu görürüz. Ne de rızıklandırmada Allah'tan gayrına bir nispeti var, e, nispeti vardır. Yani şu beni Allah'tan gayrı bu yarattı, beni Allah'tan gayrı bu rızıklandırdı demiyor doğrudan doğru yani. Ama tatbikata baktığımızda devamlı kulluğunun, ki şükür de bir kulluktur, ama neden? Onu ben yarattım, başkasına ibadet ediyor, ben rızıklandırıyorum, başkasına şükür derken, bu birbirinden ayırt ediliyor. Aynen, iyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in derken, isteane, Allah'tan gayrından yardım istemek de bir kulluk eylemi. Bizzat ibadetin kendisi de zaten umum bu ibadetlerin tek adı. Ama neden bunu müstakillen zikrediyor dediğimizde, bunun ehemmiyetine binaen çünkü insanların Allah'a ortak koşma sebeplerinden birisi, en önemlisi, en önde olanı Allah'tan gayrısından yardım istemeleridir. O zaman o ayeti bile tercüme ederken hatırlarsanız Türkçe biz deriz ki sadece senden yardım isteyerek sana ibadet ederiz. Tutarı o yardım et istemeyi de talebi o ibadet eylemin içinde zikrederiz. Çünkü ibadet bütün bunlara cami bir tek isim, isteane yardım istemeden onun bir cüzüdür. Yani birisi küllün adı Birisi o küllün içindeki bir cüddür, tek bir cüddür. Aynen bu da insanoğlu tek bir kelime, Allah-u Azze ve Celle tek bir kelimeyle onu ben yarattım, başkasına ibadet diyor, sözüyle yetinseydi. Ama burada kendisinden gayrına ibadet etme sebeplerinden birisi de rızkı veren o olmasına rağmen başkasına şükretmesi. Bu şükretme bazen minnet duymayla da mümkündür. Yani size birilerinin yardım etmesi cüz'i bir şekilde maddi bir yardımda ona ne kadar müteşekkir kaldığımızı yani bir boşluluk hissettiğimizi görürüz. Burada rızkın daha önceki derslerde de zikrettiğim gibi kaderle doğrudan alakası vardır. Çünkü ana rahmindeyken ki bize en yakın olan mesafeyi alalım, bir melek yollanalım üç merhaleden, yani kampot-ı salinden bir çiğnem et haline gelmesi, ondan sonra kemiklerini inşa edip etin bezenmesi, sonra da ruhun üstlenmesi. Bu arada bir melek gelir, şunlar şunlar yazılır diyor. Onların içerisindeki birisi de nedir? Rızkıdır. Şimdi rızkı tekeful etmiş, rızkı yazmış bize. Ama hemen şöyle bir ayetle ve fissemâ Rızk okun ve ma tu'adun. Size vaat edilen rızık gökte. Mücerreden bu ayeti i okuduğumuzda demek ki insanoğlu bir rızk arayışı içine girecek, sağda solda aramaması için gösteriliyor. Size vaat edilen rızık. Ki bize vaat edilmiş zaten. Yani tekeffül edildiyse, ana rahminde de yazıldıysa, ben sizi sadece bana kulluk etmeniz için yarattım. Beni doyurmanızı, yedirip içirmenizi istemiyorum da diyorsa, demek ki insanoğlu buna rağmen bu kadar vaadin tekeffülün arkasından yine bunu arayacak. Aramıyor mu? Tabi. İşte ayetin hitabı, sizin Sağda solda aradığınız rızk önce yukarıda, yani semada. Bunu şu anlamda demiyor. Yani, huvellezî enzele minettemâ imâ'en fe ahreca bihim minettemâratî rızkarlakum derken, yani yağmuru indirip yerden binlerce nimetiyle çıkaran derken, bizim bu şaşkınlığımızın cevabı değil. Bizim bu şaşkınlığımız farklı bir şey. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere ki Mekke topluluğu onun davetinin ilk muhatabı olan kimselerdi. Devamlı duyduğunuz gibi. Ama onlara Allah'ı birleme için davetinde onlara yoklamalarda bulunuyordu. Allah da yoklamasını istiyor. Sor diyoruz. Onlara kendilerini kimin yarattığını sor. Onlara kimin yarattığını sor. Sonra kul. Men yer zukukun mine sema'i vel ardi. Yer, yerden ve gökten onları rızıklandıran kim? Şimdi bakın. Onları yaratan kim? Sorun. Bilmediklerinden değil. Bunu bildiklerini itiraf etmelerini istiyor. Ondan sonra sizi rızıklandıran, yerden ve gökten rızıklandıran kim? Bunu da sor. Birkaç şeyi de beraberinde soruyor sonra Feseyekulûn Allah tabii ki Allah diyecekler diyor. Ona da, Peki bunları bütün bilmenize rağmen nasıl yine hala ona ortak koşuyorsunuz? Bu bir uyanının denemenin akabinde nasıl oluyor bu? Hem bizi yaratan o diyorsunuz, hem bizim razlakımız odur diyorsunuz. Demek ki sıraladığım tertibe bakarsanız Rabb'i tanımak istiyorsak Önce onun yaratıcılığını sonra onun razaklığını tanımamız gerekiyor. Ve bu da bir yazıysa tekeffül edilmişse, takdirse önce anlamamız gereken şey neymiş? Yazıyla da takdir edilmekle, edilmekle de Allah bize, bizim rızkımızı tekeffül etmiştir. O zaman ararken nerede aray arayacağımızın Endişesi, şaşkınlığı içerisinde. Bakın şimdi bunda ilk örneği nerede görüyoruz? İbrahim Aleyhisselam Hacer'i e alıyor, İsmail'i e alıyor. Nereye gidiyor? Nidasında. Ben çoluk çocuğumu hiçbir bitkinin bitmediği bir ekimin olmadığı yerde bıraktım diyor. Bu ne anlama geliyor? Eğer bir bitkinin, bir şeylerin bitip, ekilip, biçildiği yer olsaydı, herhalde onları orada bırakıp gelirken daha emniyette ve güvende gelecekti değil mi? Burada hem tevekkülünü gündeme getiriyor, çünkü ona güveniyor, o bunu istemişti. Ona itaaten gidiyor ve hem de rızkın, illa bir yeşillik daraman gerekmiyor. İlla orada araman gerekmiyor. Hem biz miiz ayeti kerimeden. Ve məmin dəbətin fil ardi. İlla Allah'ın rızkı yerde ne kadar hayvan, hasarat böcek ne varsa hepsinin rızkı Allah'ın üzerinedir diyor. Və ya alamı müstakarra, və müstoduğa ha, külün fi kitabı mübin. Yeryüzünde her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerindedir, o tekeffül etmiştir. Allah, canlının durduğu yeri de, sonunda bırakılacağı yeri de, mekanı da en iyi bilir. Şimdi bu ne anlama gelir? Bize nispeten, biz tekiz. Milyarlarca varlığın yarattığın rızkının dahi tekeffül edildiği makam belliyken, onların rızkı bile hiç şaşırılmadan yani ihmal edilmeden merzuka, yani rızkı verilene tevdi ediliyorsa o kadar varlığın içerisinde unutulacak tek biz miyiz? İşte bunların hepsi bir kitapta levh mahfuzda yani yazılmıştır, çizilmiştir. Yine arama şeyi içerisinde buna biz genel anlamdan alıp has anlamda yani ibadetin genel anlamı içerisinden isim olduğu cüzlerden birisini alıyor. Bununla bize örnek veriyor. Ve bu örnekte de bizim için büyük anlamların olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu meselede bir örnek verilmişse hasreten ne diyor? وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِسْلَامٍ Aile efradına namaza emrediyor. Hoştabiraleyha. Kendin de sabırla devam et. Ne demek bu? Aile efradına namaz emret ve sen de devam et. Sabret bunda. Ne anlama gelir? E anlamda çekelim. Kendisi namaz kılıp da aile efradına göz yumamaz. Bu mümkün değil. Kendisi namazı emredip kılmayan birisi dolamaz. Ve sen de devam et. Akşatabilir mi? Lâ nes'elüke rizqan. Hemen arkasından lâ nes'elüke rizqan. Biz senden rızık istemiyoruz. Namazı emrediyor. diyor. Ailene çoluk çocuğuna namazı emret ve sen de sabırlı ol, devam et. Biz senden rızk istemiyoruz bunu نَرْضُ Zira seni rızıklandıran biziz diyor. Şimdi yukarıda genel anlamdaki manasıyla biz insanları sadece bize kulluk etsinler diye yarattık. Onlardan beni doyurmalarını yedirip içirmelerini istemiyoruz. diyor. Burada da bir tek namazı alıyor. Dikkat et senden rızık istemiyoruz. Namazın rızk endişesiyle, birçok insanın terk edip, ne anlamda? iş yerinde namazı kılınmayıp, en dindar insanın, eve o namazı kazaya bıraktığını görürsünüz. Neden? İşten atılacağı düşüncesiyle. Ha, bir işten atılacağı düşüncesi mi? Bazı insanlar iş yerini kapatıp, namaza bile gidemezler bu endişeyle. Ha, sadece bu değil, ileride gelecek. Rızk endişesiyle çocukların bile öldürülmesi mevzu bahistir. Ve Vel şüphesiz en güzel sonuç takva iledir. Eğer bir şeyden hayırlı bir sonuç bekliyorsanız ki beklemeniz gerekirse bu doğrudur. O zaman takva ondan korkmak gerekir. Onun tekeffül ettiği rızka, şimdi bize de arayışımızı bir düzene koyuyor. Bundan neyi anlayacaksınız? Mesela Tevhid'de fıtri bazda sevgi her insanda var diyorduk değil mi? Fıtri bazda sevgiyi insan istediği gibi harcar. Ama imani bazda sevgiye geldiğinde buna bir düzen koy değil mi? Çünkü fıtri bazda neyi nasıl seveceğini pek bilemez. Kendisine yakın olan, faydası olan, iyiliği dokunan kimseleri sever. İstediğini sevmez, istemediğini sevmez. Ama imani baza geldiğinden bize bir düzen koyuyor. Allah'ı seveceksin, tek onu seveceksin ve onun için seveceksin. Bu sınırı bize böylece çiziyor. Rızk da bu kul rızık talebi. Yani acıkma, susama, yeme ihtiyacı duyma bu da kulluk eylemlerinden bir eylemdir. Bunu da fıtri bazda sen rastgele yer içersin. Bir düzenin yoktur. Ama imani bazda sana önce bir haram ve helal sınırı koymuş. Sana takdir edilen rızkı haram etmeme. Nasıl? Esbaba tevessülden. Bunun için şu başlığı atarak biz girelim. Rızkın tahsili için. Yani rızkı kazanmak için, elde etmek için. Çalışma. Bize takdir edilen rızkın ücreti değil. Yani bizim çalışmamız, gayret sarf etmemiz, emek vermemiz katiyetle o rızkın bedeli değil. Çünkü rızkı geniş anlamıyla kullandığımızda teneffüs ettiğimiz hava bile bize bir rızk. Bize ihsan edilen çocuk bir rızıktır. Değil mi? Bize ne verilmiş ise yaşam için onların hepsi birer rızktır. O zaman çalışmamızı biz ee, tevessülüne vacip kılınan yani bizim rızkı istememiz için celbetmemiz etmemiz için çalışmamız gerekiyor. Nasıl ki Allah'tan çocuk istemek için doğrudan doğruya istem hakkına sahip miyiz? Değiliz. Evleneceksin ondan sonra çocuk isteyeceksin. Ha, evlendikten sonra istersin o yine isterse verir. Ama Çocuk isteyebilmen için evlenmeni sana ne yapmış? Bu sebebe tevessül etmen gerekiyor demiş. Ha, eğer bunu yakaladıysak bunların hepsini yakalamada hiç de zorluk çekmeyeceğiz. Rızkın tahsili rızkı elde etmek için çalışma katiyetle onun bedeli değildir. Bilakis ibadeti, bir ibadet eylemidir. ibadetin kendisidir. Yani rızkı celbetmek etmek için Yaptığımız eylem, sarf ettiğimiz gayret bir ibadet eylemidir. O zaman bunun da bir düzeni var. Onun helal kıldıklarından o rızkın bize gelmesini sağlayacağız. Nasıl? Rızkın insana takdiri zaten Allah takdir ediyorsa tertemiz. Çünkü biz size temiz olan şeyleri helal kıldık, pis olanları haram kıldık diyor. Ha, e, Burada diyelim ki Helal bir şeyin alışverişinde bulunmalısın, helal bir iş yapmalısın, haram karıştırılmamalısın. Sana takdir edilen rızkı sana helal olarak getirmek senin elinde bırakılmış. Bu bir kulluk eylemi. Ha, bunu haramdan getirirsen o kulluğun senin şeytana olmuştur. Yine burada yani bilakis bir ibadet eylemidir. Yani bize verilen, takdir edilen rızkın bedeli değildir bu. Hiçbir şey bedeli değildir, içtiğimiz bir bardak suyun bedeli değildir. Şu iyi, bilinme, şu iyi bilinmelidir ki, kişinin rızkını tahsil için bir sebebe yapışması, çalışması, kendine verilen rızkın bedeli karşılığı, bedeli karşılığı değil, öyle olsaydı ne kadar çalışırsak, o kadar rızk elde edilseydi, bütün gayretimiz, içtiğimiz suyun dahi bedeli olamazdı. Nasıl ki dua kişinin kendi lehinde gündeme gelen bir ibadet eylemi ise, bunu daha önce dua bahsinde çokça anlattım, yani insanın bir ihtiyaca, bir hale göre dua etme ihtiyacının oluşması, kendi lehinde oluşan bir ibadet eyleminin vaktinin geldiğidir. Yani düşünün bir sıkıntınız var, hemen duaya yöneliyorsunuz. Bir ihtiyacınız var, hemen ondan isteme kalkıyorsunuz. Birisinden korkuyorsunuz, ona sığınıyorsunuz. Değil mi? Bir müşkülatınız var, ondan halledilmesini istiyorsunuz. Yani bu gibi bir isteğin gündeme gelmesi bizim lehimizde oluşan o ibadetin vaktidir. Yani bir ezan gibi düşünün. Nasıl ki beş vakitin bir vaktin geldiğini her vakitte bir ezan bize duyuruyorsa, bütün bu ibadetlerin, vaktinin de böyle sebepleri vardır. İşte rızkın peşinden gitmek de böyledir. Nasıl ki dua kişinin kendi lehinde gündeme gelen bir ibadet eylemi ise, rızkın celbi içinde esbaba tevessül sebepleri yap. Çalışmak, bağda, bahçede, tarlada, davar gütmek, koyun gitmek, yaptığınız ne iş olursa olsun önemli değil. İşte, Gündeme gelen bir ibadet eylemi ise rızkın celbi içinde esbaba tevessül yani çalışma ve gayret sarf etme öylece bir kulluk eylemidir. Şu söylenilen söz hakikatinden koparılmış bir şekilde söylenildiği için yanlış oluyor. Hani bizim çalışmamız bile kulluk diyoruz ya doğru ama bir kulluk seni öbür kulluktan alıkoymaz değil mi? Yani e, e, rızkı celbetmen etmen için çalışman, namazı terk etmene katiyetle mazeret teşkil etmeyecektir. Her ibadet kendi makamında yapılır. Aynen bir namazın, sabah namazının vakti gibi. Eğer güneş doğmadan önce bizden iki rekat istemişse o ibadet güneş doğmadan önce eda edilmesi gerekir. Güneş doğduktan sonra siz o iki rekatı yüz rekat olarak da eda etseniz onun bedelini ödeyemezsiniz. Bizden istenilen odur. Rızk için çalışma da budur. Yani herhangi bir ibadette bulunurken başka bir ibadet seni ondan alıkoyamaz. Öyleyse esbaba tevessül yani çalışma gayret sarf etme öylece bir kulluk eylemi olur. İnsanoğlunun rızkı, insan oğlunun rızkı demin yukarıda bir giriş niteliğinde e, zikretme konumunda kaldım. İbnü Mesuttan gelen bir hadis şerifte diyor ki, insan oğlu ana rahmine bir menü olarak düştüğünde yüz maafiy bat nu ümhe arba ine Orada kırk gün Toparlanır. So ev arvaine leyleten. Yani gün ve gece ve gündüz olarak. Sümme yekûn alakatan. Orada bir et parçası haline gelir. Bir çinemedim. Mitloh aynen böyle yine. Sümme yekûn mudga. Şu azı dişleri arasına alıp gevdiğiniz şekil var ya. Mudga ona denir. Yani azı dişleriyle şöyle bir gevip bırakılan. Mudra haline gelir. Tüm yubatı ilehil melekûn. Sonra bir melek yollanılır, feyü uzanı bir arbayın yani ona dört şeyi yapması için izin verilir. Bir, dört kelimeyi yazması bir kadar. Burada işlediğimiz mesele, daha önceki işlediğimiz derslerde eğer e, kaderi anlamak istersek, bize takdir edilen her şeyi müstakillen ele alma zorundayız. Rızkın tekeffülü, rızkın yazılması, rızkı celp etmek için esbaba tevessül, rızk için gayret sarf etme, katiyyetle tevekküle güvenmeye münafi değildir. Bunu anladınız mı? Yani kişinin çalışması katiyetle Allah'a güvensizlik değildir. Bilakis onun emrine tevessüldür. Rızkın öyle celbedileceğini öyle olsa o zaman evlenmeyi de böyle düşünmemiz gerekir değil mi? Evlenmeden de çocuk istememiz gerekir. Mümkün değil. Çalışacaksın. ha Rızkı ondan sonra isteyeceksin. Rızkı ondan sonra. Buna rağmen tabi yerli yerince e, meselesi geldiği zaman orada ancak e, söylememiz mümkündür. Onu da şöyle ayıracağız, yeri geldiğinde göreceksiniz, rızkın kula ulaşmasında ilk merhale doğrudan doğruya esbaba tevessül, helal kıldığı sebepler, ondan sonra ona ilticada bulunma, yani yalvarmadı Yani rızk bize takdir edilen bir şey olmasına rağmen, bize yazılan bir şey olmasına rağmen bizim kendisinden rızk istememizi talep ediyor. O istememizi, nasıl istememizi, bol olmasını deriz, bazen helal olmasını, temizden rızıklandırmasını, yani nasıl, bize sadece temizlere tevessül etmemize inayet vermesi için. Değilse biz ondan doğrudan doğruya rızkı istemiyoruz, zaten rızk takdir edilmiş. Biz o bize takdir ettiğini helal, bol ve bereketli vermesini istiyoruz. Helalinden istiyoruz ve bereketli istiyoruz. Ve bol dermesini ki o da istediğini istediği gibi rızıklandırır diyor. Hadis-i Şerif'te bununla alakalı olması için olduğu için zikrettim. Diyor ki Allah Resulü buyuruyor ki La yazidu fi'l umri illa'l bir. Ömrü iyilikten başka bir şey ziyadeleştirmez. Ve la yardu'l kadre illa'd du'a. Kaderi de duadan başka bir şey itmez, reddetmez. Bu ne anlama gelir? Ömür yazılmıştır. Bir şey takdir edilmiştir. Bunu size geçen kader meselesinde e, hastalıkta misal verdim. Hastalık bir takdirdir. Ama o hastalığın devası için elleri kaldırıp şifa etmek de bir takdirdir. Çünkü senden şifa devasını istemem talep edilmiştir genel anlamıyla söylüyorum buradaki rivayetin bu kısmı rivayet olarak zayıftır mana doğru la الْرَجُلَ لَيُحْرَمُ bi بِخَتِئَةٍ يَعْمَلُهَ İnsan işlediği bir hataya sebep kendisine takdir olunan rızktan mahrum olur diyor İnsan yaptığı bir hataya sebep kendisine takdir olunan rızktan mahrum olur diyor yani haram önce senin ki manasını olarak manası olarak size aktarayım kişi üstü başı yırtık toz toprak içerisinde yalın ayak ayağında giyecek yok gelmiş arafatı kastediyor ellerini kaldırıp yalvarıyor ne ister her şeyi ister onun duası nasıl kabul edilsin ki diyor yediği haram ve içtiği haram. Bu neyi gösteriyor? Dua, kaderi çevirebilecek esaslardan birisidir. Ama yediği işlinin haram olması hasebiyle zaten o dua kabul edilmiyor ve duanın içeriği muhteviyatı da zaten kabul edilmeyen şeylerden oluyor. O zaman bunu bana dua edin kabul edeyim derken biz sadece eli kaldırıp istediğimizi ve verilmediğini düşünüyoruz. Ama o duayı isterken de Aynen. Evlendikten sonra çocuk istediğimiz gibi duanın da üzerinde bulunmamız gereken bir hali vardır. Yani temiz helalinden yemek, temiz yemek duanın kabuğunun ilk halindendir. Çünkü ne olur olsun düşünün, haç bir ibadettir. Çok uzaklardan geliyor, üstü başı toz toprak içerisinde elbiseleri yırtıp, ayağında ayakkabı yok, Elleri kaldırıp dua ediyor. Duanın en kabul edilmeye layık olduğu bir ortam değil mi? Ama buna rağmen yediği içtiğinin haram olması, yediğinin içtiğinin, giydiğinin o duanın kabul edilmeme sebeplerinden birisi olarak zikrediliyor. Evet. Şimdi biz burada e, esbaba tevessül edeceğiz bir kulluk eylemi olduğu için. Rızkı celbetmeden. Bir kere çalıştığımız iş ne olursa olsun eğer o bizim rızkımızı bize celbeden sebeplerden birisi ise onu küçümsememek gerekir. İşimiz ne olursa olsun hiç önemli değil. Eğer o helal bir şekilde bize Allah'ın takdir ettiği rızkı getirecek vesile ise o işin şekli, biçimi hiç de işte önemli değil. Tek ki meşru olsun yeter. Yani bir haram olan iş eylem olması. Ve bunun için ikinci nokta tevekkül mutlak olmalıdır. Yani o rızkı tekeffül ettiğine bize yazdığına, takdir ettiğine dair mutlak bize bir karşılık vereceğine mani sebepleri irtikap etmediğimiz müddetçe eğer Allah'a hakkıyla tevekkül ederseniz Aynen sabah aç çıkıp akşamleyin yuvasına tok döne, yuvasına tok dönen kuşlar gibi rızıklandırıldınız diyor. Neden Allahu Azze ve Celle e, tevekkülü tevekkülümüzü e, kuşların tevekkülünü emsal göstererek zikrediyor? Yani hayvanların tevekkülünü emsal gösteriyor. Demek ki biz tevekkülde hayvanların tevekkülünün mertebesine dahi sahip değiliz. Onlar gibi teslim olsaydınız. Ha, görülüyor ki kuş kendisine takdir edilen rızkın arkasından koşuyor, değil mi? Yuvasından çıkıp gidiyor. Ve geri dönerken de tok dönüyor. Yuvasında bıraktıklarına da bir şeyler getiriyor. Eğer onlar gibi tevekkülle seydiniz. Sabah aç çıkar, Evet Eve doktora. Ve Tirmizi'deki nakledilen hadis-i şerifte de Ömer bin i Hattab radiyallahu naklediyor Allah Resulü'nden diyor ki لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُلُونَ Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, gerektiği gibi tevekkül etseydiniz, bu kelimeleri neden zikretme zorunda kalıyoruz? Allah'ı sınar gibi tevekkül etmeyeceksiniz. Etmeyeceğiz yani. Sınar gibi dua etmeyeceğiz. Bakalım verecek mi? Bakalım bize, yani biz ona güvenirsek bizi kollayacak mı? Sınar gibi bir tevekkül değil. Hakkıyla tevekkül. Bu daha önce de dediğim gibi kaderden olan tefe, ölü de içine alır. Allah hakkında hüsnü zanlı da içine alır. Ve zaten bize yazılan bir e, şeyi yani takdir edilen yazılan bir şeyin celbinden ne bir tereddüde ihtiyaç var ki? Eğer siz Allah hakkıyla tevekkül etseydiniz لَا رُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُتْتَيْرُ Aynen kuşların rızıklandırıldığı gibi rızıklandırılırdınız diyorum. تَغْدُوا ve وَتَرُوهُ بِتَانًا aç çıkar top gelirdiniz diyor muhtaç olarak çıkardınız ve ihtiyacınızı gidermiş olarak geri gelirdiniz diyor ee, hiçbir yönü cüzü yoktur ki kaderle alakalı olmasın yazıyla alakalı olmasın hüsnü zanıyla alakalı olmasın imanla alakalı olmasın Allah'ı birlemekle alakalı olmasın her kim Allah'tan hakkı ile sakınırsa Allah onu bilmediği bir şekilde rızıklandırır. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُ حَسْبُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِ وَاَمْرِهِ Kadı li kulli şeyin kadra. Her kim Allah'tan korkarsa, sakınırsa, yani emrettiklerini yapar, yasaklarından sakınırsa, mutlak Allah ona bir çıkar yol verir. Bu ne anlama gelir? Her kim Allah'tan korkarsa, hangi sıkıntıyla karşılaşırsa karşılaşsın. Allah'tan korkuyorsa Allah ona bir çıkarıyor verir. Ha bu meyanda Allah'tan bir بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا Yani sabırla namazla da yardım isteyebilirsiniz. Dua edebilirsiniz. Talepte bulunabilirsiniz. Bu da rızkın cel sebeplerindendir. وَيَرْزُخُ Sizi öyle bir rızıklandırır ki min <gülüyor> haytulâya yani nereden geldiğini bilemezsiniz. Ne demek bu? Sebebin bile farkına varmayabilirsiniz. O sebebin nasıl, nasıl oluşuğunun farkında olmayabilirsiniz. Ve sizi öyle bir rızıklandırır ki yani bu sebebi dahi fark etmeyebilirsiniz, görmeyebilirsiniz. O kadar ani olur ki fark etmeyeceğiniz şekilde وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Her kim de Allah'a tevekkül ederse فَوَحَصْبُ O ona yeter. Yani Allah'tan gayrına güvenme O'nun sana yetmeyeceğini düşünmekten kaynaklanır. Nedir? Devamlı. Mesela bizim orada Yaşların bir dediği sözü size diyeyim. Bahçe, tarlayla uğraşanlar için denilir ki yere bakmayan göğe bakmaz. Yere ekmiyorsan elleri kaldırıp isteyemiyorsun. Yere bakan ve göğe de bakan. Her kim Allah'a tevekkül eder, güvenirse o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yani işini yerine getiren. Haşa. Bir söz verdiyse bu sözünü yerine getirmemesi mümkün değildir. Bunu kullarına bile büyük ayıp saymış. Kullarında bile bunu nifak alameti olarak görüyor. O vaat etmişse bitmiştir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Her şey onun takdiriyle ancak o istediğinde gündeme gelir. O isterse bunu yaratır. Genel anlamıyla bütün bu eylemleri her ne kadar biz başlık halinde zikretmiş de olsak şöyle düşünün. Ya ey helledine e ey iman edenler. Kulu min tayyibat marzaknak. Size rızk olarak verdiğimiz temiz şeylerden yiyin. Ve şkurulillahi ve ona da şükredin. En kuntum iyyahu ta'budun. Eğer ona kulluk ediyorsanız. Bu rızkın celbi için sarf ettiğiniz bütün gayretiniz nedir? Ona bir kulluk eylemi. Eğer cidden ona kulluk ediyorsanız ona şükredin. Yani ona teşekkür edin. Eğer kulluğunuz onaysa, Eğer kulluğunuz Allah'tan başkasına ise, Zaten böyle bir şey düşünmek de mümkün değil. Şimdi kullukla, Ayetin başına bakın, Ey iman edenler diyor, Eğer ibadet ettiğiniz Allah O zaman size rızk olarak verdiği temiz şeyler için teşekkür edin diyor. Cümleyi devirdiğimizi düşünün. Şimdi başka bir ayette ve kullu mimma razakakumullah halalen tayyiban Allah'ın helal ve temiz olarak size rızık olarak verdiklerinden yiyin için. Vetakullahu Allah'tan korkun. Elledi entum bihi mu'minun eğer inandığınız oysa Bakın şimdi az önce ey iman edenler Allah'ın size temiz olarak verdiği rızkını yani rızkını yiyin ve ona şükredin. Eğer ibadet ettiğiniz oysa şimdi de cümleyi farklı kullanıyor Allah'ın helal temiz şeylerden verdiklerinden yiyin için Allah'tan korkun. Elledi eğer elledi en tüm bir inandığınız oysa gördüğünüz gibi eğer müminlerseniz ibadet ettiğiniz oysa e, burada ise Allah size verdiklerinden yemin için ondan korkun e, ona inanıyorsanız gördüğünüz gibi hem imandan bir cüz hem de imanı pekiştirmenin vesilelerinden. Başka bir ayeti kerimede: Kulu mimma razaqaqumullah. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin için. Ve o, hutuvat şeytan. Şimdi Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin için sakına şeytanın izinden gitmeyin. Ne alakası var dersiniz? Çünkü harama tevessül, meşru bir sebebi bırakıp, gayrı bir meşru olmayan bir sebebe tevessül ederseniz, bu şeytanın izinden gitmektir. İnnehu lekum aduvum o sizin için çok apaçık yani azgın bir düşmandır. Zaten babanız Adem için de öyle bir düşmandır. Ve sizin için de. Dikkat edin ha, sakın onun izinden gitmeyin. Bu neyi gösterir? Gördüğünüz gibi Allah bizi şeytana karşı uyardığı ilk şey nedir? Sakına Bu risk endişe, risk endişesinin gündeme geldiği yerde sakın onun izinden gitmeyin. Onu kulağınıza üflediği şeylere bakmayın. Üflediği şeylere bakmayın. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Ve sakın çocuklarınızı Rızk endişesi, korkusuyla öldürmeyin. Öldürmenin şeklini belki e, Araplardaki gibi görmüyoruz ama e, ne kadar para kazanıyorsam o kadar çocuk edineyim diyor. Bir çocuk diyor ancak bakabilirim diyor. Öbür günü öyle veya böyle mani olarak geçiliyor. Sakın ha çocuklarınızı rızk korkusu, geçindirme korkusuyla onları öldürmeyin. نَحْنُنَ رَزُقُونَ وَاِيَّاكُمْ Sizi de onları da rızıklandıran biziz. Ya geçindiren sen misin? Ve inanın, aksini düşünün. Hani evlenmekten geçinemem, edemem diye evlenme, evlenemeyen gençleri, evlenmeyen gençleri düşünün. Allah Resulü diyor ki gençler, rızk endişesinden korkmayın. Allah sizi Fadli Kerem'inden rızıklandırır, evlenin diyor. Öyle olur ki evlenirsin. Belki Allah seni onunla rızıklandırır. Evlenirsin, çocuğunuz olur. Allah çocuklarınızın sebebiyle sizi rızıklandırır. Sizi de, onları da rızıklandıran biziz. İnne katlahum kana, hıd'an kibirah. Onların bu şekilde öldürülmesi büyük bir cülüm hata diyor. O zaman kulum Men yerzekukum yerzukukum min as-sema'i ardi. Dek onlar sizi gökten ve yerden rızıklandıran kim? Kulillahi Allah diyor. Ve inna au iyakum le ala hudan au fi dalalin mubin. Evet. Deki, sizin sizi yerden ve gökten rızıklandıran kim? De ki Allah o halde biz veya siz ikimizden biri ya doğru üzerinde veya apaçık bir sapıklık içindeyiz. Yani inanan tevekkül ediyor. Sen tevekkül etmiyorsun. İkisinden birisinin dalalet üzer olması gerekmez mi? Hatta ünceden İkisinden birisinin mutlaka birbirini tam ettiklerini görürsünüz. Ama Allah, kimin daha sapıklık güzel olduğunu en iyi bilendir diyor. Evet. Yeter mi? Herhalde bu, bir dahakine de gider. Sorununuz varsa? Var. <gülüyor> Bunu kullara bile ayıp sayıyor dediniz. Bu kullara bile ayıp sayılan şey nedir? Söz verdiğimizde, gözümüzü tutmazsak ne olur bizden? Bu nifak kalameti. Bizim zulmetmemizi yasaklıyor. Kendi nefsine zulme haram koymuş. Allah'ın vaadinde külfetmesi mümkün değil Allah göstermesi. Yani bunu insan aklına getirmesi bile suizandır. Bir insan Rabbi için böyle suizanda bulunursa, ona nasıl zan yaptıysa öyle bulacak. Çünkü ben kulumun zannı üzereyim diyor. Bu bizim güvenimizin seviyesidir ona. O vaad etmiş, o mutlak verdiği sözü yapacak, yapar. Şey ben bir şey söylüyorum. Tabii. Allah'a başlıyor. Çok Ama yardım devam ediyor binallarıma şifalar buluşun inşallah. Allah'ın şifalarını buluşsun. Takım şifalar bu üstü. Allah bir şuanın başına dair vermesin. Amin, amin. Bazen bana diyorlar ki iş tutamıyorum o yüzden e, rahatsızlığından da değil. Sen çoluğuna çocuğuna nasıl alacaksın? Ben de onları şuca alırıyorum. Bilal olsun dediğiniz de, gibi. Onlar benden seni rızıklamıyor. Ben onlardan sevmez. Tabii. Ailem böyledir. Benim rızkım bir yumurkaysa tek bir yumurta insan Allah ona yazmışsa ya helal yoldan kazanacağım yarın yoldan kazanacağım İkinci bir yumurtayı kazanmak bizim yok. helaldan kazanmamızı istiyor helaldan kazanmamızı istedir ama ahrama da te tevcüt etmememiz gerekiyor. etmememiz ve ondan da helalı helala yapışmada bize inayet vermesini, güç vermesini çünkü <gülüyor> size Süleyman Aleyhisselam karancamış karanca soruyor senin bir yıllık rızkın nedir diye, bir buğday tanesiyle bir buğday tanesiyle bir kıvamın içine koyuyor, bir yıl sonra bakıyor ki yarım buğday tanesiymiş Neden yarım yedin? Allah beni unutmaz ama sen beni unutursun diye yarım yedin. <gülüyor> Rabbim bize doğrular nasip Başka varsa sorun varsa buyurun. Buyurun. Efendim? Nazar rızık mi? Başka kelimeyi anlamadım. Nazar, nazar mı? Ee, kaderin önüne bir şey geçecek olsaydı nazar geçerdi diyorum. Allah'ın takdir ediyor. rızk takdirdir. Nazar da He, takdir edememediyse olmaz. Kaderi değiştiriyor Farklı selam. Kaderi değiştiriyor. Efendim? Kaderi, Şu, kaderi değiştirme diye bir şey yoktur. Kadere kaderle ancak. Ee, Kadera karşı tedbirin olur. Değiştirmen değil. Biraz sesi yükseltirsen, tek de konuşursan ben rahat duyacağım. Allah takdir ettiyse, nazar eden zaten haset demektir. Haset etmekle gündeme gelir. Onun için bir Müslüman önce kendi yapısında haset etmeyi öğretmesi gerekir. Maalesef bizim toplumumuzda haset dört nala gidiyor. Hocam bunu bir gelecek, hiçbir zaman bizim çalışmalarımız Allah'ın bize verdiklerinin karşılığı ücret değildir. Allah'a tevekkül, katiyetle çalışmaya birbirine zıt değildir. Çalışacaksın, tevekkül edeceksin ama onu denermiş, sınarmış gibi değil. E, miskinlik, tasavvuf elinin düşündüğü gibi yan gelip yatma bu tevekkül değildir kadere teslimiyet değildir bu. Çalışacaksın, ondan sonra teslimiyetini göreceğiz. Anlaşıldı mı? Allah yardım etsin. Peki. Subhanika ve bihamdika ve eşhedü en la illa ente estağfirüke ve Anlamayan oldu mu? Evet. Bakın sonradan anlamadık falan derseniz